Evet muhterem hocam. Düğünlerde biz İslami düğünler yapmaya çalışıyoruz. Mevlit okutuyoruz. İlahiler okunuyor. İlahi ile beraber oyun oynamakta bir problem var mıdır? Yani hem İslami düğün yapıyoruz diyoruz. Hem, hem de ilahi oyun okutuyoruz oynuyoruz. hem de oyun oynuyoruz. Yani ikisi birlikte olmaz. Ee, yani bir ilahi okunurken düğün olmaz. Yani e, oyun olmaz. Evet. Hocam. Şimdi İslami düğün kavramını açmak lazım biraz hocam. Yani İslami düğünden maksat nedir? Peygamberimiz düğünlerinizi defle ilan edin diyor. Def dediğin şey şöyle vuruyorsun ya. Evet hocam. Yani bu defin karşılığında davul da olabilir. Düğünde davul çalabilirsiniz, def çalabilirsiniz. Bununla siz kasabanızda, ilçenizde, şehrinizde ey komşular, dostlar bilin ki işte biz evleniyoruz. Oğlumuzu, Hı -hı. kızımızı evlendiriyoruz Haberiniz olsun demiş oluyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ee, bir düğünün İslami olması için illa mevcut okumak şart değildir. Evet hocam. İlahi okumak da şart değildir. Mesela e, Peygamberimizin kızını nasıl evlendirdi? Sahabe kızını nasıl evlendirdi? Efendim e, şöyle yapıyorlardı. Düğünde bir yemek ikram ediyorlar ki sünnettir. Yemekte iki taraftan, kadın erkek tarafından yani vaaz nasihat anlamında değil de hı hı. bir konuşma yapıyorlardı ondan sonra da alıyorlardı yani bugün düğün şöyle İslami düğün şöyle olabilir hani vakit bir yemek ikram edersiniz eğer maddi imkanınız varsa yoksa işte gelin evinden alırsınız çıkarken bir dua edersiniz evinize getirirsiniz yani hanımlar kendi aralarında oynamak istiyorsa oynayabilirler. Yani o türkü, şarkı türünden bir şeyler söyleyecekse o türkü, şarkıların sözlerinin bizim inancımıza ve ahlakımıza aykırı olmaması hı hı. gerekir. Veya da işte bir salon tutarsınız, yemek verirsiniz. Orada ilahiler okurlar. işte bir Kur'an-ı Kerim okunur. sonra bir dua edilir, bir kar kıyılır. Bu şekilde dünya yapmış olursunuz. Yani içerisinde içki bulunmayan, kumar bulunmayan, kadın erkek karşı dans edip oyun olmayan düğünlerin hepsi İslami'dir. İlla mevlüt okunmasına veya ila mevlüt iş okunmasına gerek var? Peygamberimiz zamanında mevlüt mi vardı? Mevlüt, işte Süleyman Çelebi'nin veya başkalarının e, Yüce Allah'ı ve Peygamberimizi metü sena eden, e, Metüs sena içerikli bir şiirden ibaretti. Evet. Peygamberimiz de salatu selamdan ibaretti. Yani Peki değil. salavat eşliğinde mesela oynanabilir mi hocam? Son dönemlerde salavat eşliğinde oynanmaz. Kardeşim. Bu da bunlar yani bunlar da var da Hayır. duyduklarımızı gördüklerimizi söylüyor. Yani salavat eşliğinde oynanır mı ya böyle şey mi var? Yani salavat dua demektir. Yani siz dua derken oyun oynar mı? Yani hem hem dua edeceksiniz hem böyle oynayacaksınız. Olmaz. Olmaz.